Merhaba. Merhaba. Yine çarşamba yine sizlerleyiz. Ne güzel. Murat'cığım geçen hafta biz bu hackerlar konusuna başlamıştık. Ve evet. e, bu hafta da devam edeceğiz. En son şeyde kaldık geçen hafta. Bunların kendi aralarındaki iletişimleri ya da böyle bir e, grup oluyorlar mı? Pastaşıyorlar mı falan? Ve ben hala o konuda şunu merak ediyorum. Ya böyle bir şeye sahip olmak. Yani tek başına. Bir, çünkü olma nedenlerinden bir tanesi de karşılıklı birbirlerini kendileri ispat olduğu için biraz şey seziyorum yani hep böyle kendilerini karşı birbirlerine karşı korudukları gizli tuttukları falan böyle bir bir yön olması gerekiyor diye düşünüyorum mutlaka mutlaka bir de ben e, şey, bir, yani. bir de şu da var ben kesin şunu da düşünüyorum yani bir saldırgan her neyse saldırı amacı onun dışında mutlaka kendini meslektaşlarına diyeceğim yine e, karşı e, ...böyle göstermek için de yapıyordur. Aslında bu her meslek için doğru. Yani bir mimar... E, ...bir evi... tamam o evde oturacaklar için yapar... ...onlardan parasını alır ama hep diğer mimarlar... ...görecekmiş gibi yapar. <gülüyor> evet. Bu her meslek için doğru. Yani bir işte reklamcı için de doğru. Bir doktor için bile doğru olduğu söylenebilir. E, saldırganlar, hackerlar için de... ...bilgisayar korsanlar için de... ...bu kesinlikle doğru. Peki... E... Bir de geçen hafta konuşurken aklıma gelmişti. Şimdi sormak istiyorum. E, çok enteresan şeyler ya da hikayeler çıkartlı bilinir, ya da çok enteresan e, olaylar ya da yöntemler gösterilebilir. Gerçekten de alınarak. E, bunların birçoğunu sen tabi karşı taraf olduğun için biliyorsun. Hiç e, her türlü cansuzluk filmi işte başarı e, öyküleri falan yapılıyor. Yani şey başarı öykü işte Die Hard falan gibi şeyler yapılıyor ya da hiç film yapıldı mı ben hiç hatırlamıyorum o olmaz mı kesin var bir kere ben hemen şunu söyleyeceğim bu benim e, kişisel olarak da çok hoşuma giden bir şey e, benim hani belki daha önce daha eskiler de var Sinclairs vesaire gibi filmler var ama benim e, bu konudaki ilk bildiğim en önemli filmlerden bir tanesi bugün herkesin hem de herkesin e, böyle aa işte bak yine bir Angelina Jolie filmi var deyip hemen seyretmeye çalıştığım filmlerden bir tanesi. Angelina Jolie'nin ilk filmi midir bilmiyorum ama ben 1995'ten beri Angelina Jolie'nin e, Tommy Lee Miller ile beraber başrolünü paylaştığı Hackers diye bir filmi seyrederim. Hatta e, derslerimde öğrencilerime seyrettiriyorum bu filmi. Gerçekten gerçeğe uygun şekilde mi bu? Çok yakın. Yani içinde bizim seninle programlarımızda konuştuğumuz, konuştuğumuz sosyal mühendislikten türlü parola çalma yöntemlerine. ...işte telefon hacking'inden bilgisayar hacking'ine kadar bir sürü gerçeğe çok yakın şey var. Tabii bilgisayar sistemleri Hollywood vari böyle camların üzerinde sayıların uçuştuğu hallere çevrilmiş filmin içinde tabii ama... ...o çok artık orasını doğal kabul etmek lazım. Aslında ben bunu çok ciddi düşünüyorum ve söylüyorum. Yani belki de bir önlem olarak ya da hani nasıl biz... Şimdi teknolojinin karanlık güzüyle ilgili insanları uyarmayı ve bu konuda bilinçlendirmeyi misyon edindik. Bence bunun en kolay yöntemlerinden bir tanesi de çok gerçekçi olan bu tür heyecan verici ama anlaşılır. Filmler yapmak. Aa, tabii. Şeyi hatırlar mısın? Bir iki yıl önce çok meşhur olmuştu. John Travolta oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kod adı Evet. O da aslında bakarsan içinde ciddi bir bilgisayar saldırısı korsanlığı vardı hatırlarsan. Esas oradaki para hırsızlığı bilgisayar sistemleri üzerinden gerçekleşiyor. Ama onlar tam olarak yani bence olayı açıklamıyor ya da önlemi ver. Ya Böyle bir şey yapılması gerekiyor ki e, hem sorunu hem de çözümü çok güzel bir hikayede insanların kafasına ve günlük hayatta da başına gelebileceğini... Ya, ...o filmlerde o olayın kendi başına gelebileceğini hissetmiyorsun. <gülüyor> Öyle bir sorun var. Ee, o, o, o geldi aklıma bu hackerlardan. Ee, doğru başka. söylüyorsun böyle bir şey var ama net tabii hani... Sadece bunu anlatan ve bunu çözümünü anlatan bir film yok ama içinde artık e, Türk e, televizyon dizilerinde de e, zaman zaman işte bilgisayar korsanlıklarına vesaire rastlıyoruz biliyorsun artık yavaş yavaş. Bu yine nispeten eskice bir filmdir. Ee, Bence böyle bir senaryo mesela senin yazman lazım anlatabildim mi? Böyle anladım söylediğini. Şu. Ben yazmayayım öyle bir senaryo herkesin sağlığı ve şey açısından <gülüyor> hani sıkılmayacağı bir zaman geçirmesi açısından ben tek başıma en azından yapamam bunu. <gülüyor> Belki beraber yazıyoruz nasıl programlarımız eğlence ile oluyor sayemde onun gibi bir şey. Peki. <gülüyor> Peki neyse şaka bir tarafı o zaman şu ruh hallerinden bahsedelim biraz daha hackerların yani bunun etik tarafı. Şimdi aslında etik kelimesini kullandığın anda sen soruyu değil de cevabını vermiş oluyorsun. Bu e, geçmişte bir tartışma sırasında da benim e, açıklamaya çalıştığım bir şeydi. Şimdi e, hukuk yapısı gereği e, hele bizim e, kullandığımız Avrupa hukuku çok geriden geliyor. Olaylar oluyor, bitiyor, üzerine konuşuluyor, tartışılıyor, aylar yıllar geçiyor ki e, bir konunun ne suçtur ne değildir kararı verilsin ve bu kanunlaşsın. E, Türk kanunası tüm dünyada aslında benzer şey geçerli. Suç denen şey aslında kanunla tanımlanıyor yani suç kanunun tanımladığı yasak olan e, fiillerden birini gerçekleştirmek demek. Oysa e, bugün teknolojiyi düşündüğümüz zaman tırnak içinde suçu tanımlamak çok zor çünkü kanun hukuk hep çok geride kalıyor. Bugün bir saldırı yöntemi gerçekleşiyor sen onunla ilgili kanun çıkarman 3-5 yıl oluyor. Oho üç, düşünsene 3-5 yıl sonra ne, ne tip saldırılar olacak ya da 3-5 yıl önce ne tip saldırılar bugün konuştuğumuz saldırılar yoktu. İnternet üzerinden turu vatları bilmem neler çok daha taze yok gibi bir şeydi bundan 3-5 yıl önce 10 yıl önce. Dolayısıyla bir tarafta tümüyle etik ya da hiçbir şekilde kimsenin tartışamayacağı sen kendi bilgisayar sistemin üzerinde bir takım deneme yanılmalar yapıyorsan bu normal bir kurallara uygun bilgisayar ya da bir teknolojiyi kullanmaktır. En uç diğer noktada artık kanunun bile suç olarak tanımladığı yasak fiillerden birini gerçekleştirmek var. Fakat problem şu ki bu ikisinin arasında çok büyük bir gri alan var. Bu aradaki gri alanı da işte bugün etik dediğin şey aslında dediğim o yüzden soruyla cevabı verdin etik tanımlıyor. Hatta işte e, interneti ya da network'ün içindeki etik davranışlarını e, şey yapan düzenlemeye çalışan e, network ve etik kelimelerinin bir, birleştiği netik net etik diye <gülüyor> bir kelime de artık şu anda var e, literatürde. İşte ne var mesela burada sadece saldırganlar için düşünme. Ee, büyük bir elektronik posta geldi. Bu işte başkaları bir takım yorumlarını ekleye ekleye ekleye daha da büyüdü posta. Bu posta sana geldi ama sen sondaki ufacık bir paragraftaki bir fıkrayı beğendi onu bir arkadaşına yollamak istiyorsun. Netik diyor ki sen bu elektronik postayı yollamadan önce alan tarafı ilgilendirmeyecek kısımları sil, sil, temizle. Ben böyle netik bir insanım. Gerçekten. <gülüyor> Tebrik ediyorum senin netikliğin için. <gülüyor> bu bir tarafı. Şimdi saldırganlar tarafına da baktığımız zaman şimdi saldırgan diye tanımladığımız kişi Türk kanunlarına göre saldırgan olmayabilir. Suçlu olmayabilir. Peki biz niye onu saldırgan olarak tanımlıyoruz? Onun değer yargıları bizimkinden farklı olabilir. Dolayısıyla burada bir, ciddi bir gri alan var. Yani ciddi bir gri alan etikte zaten nasıl oluşuyor işte hakikaten iç etik aslında aileden gelen bir şey demek ki bu konu çok uzun ve çok derin. Peki şunu sormak istiyorum bu hukuk hukukun e, teknolojinin arkasında kalması tabii ki hakikaten çok hızlı geliştiği için senin beynin buna karşı bir çözüm üretebiliyor mu yani ne olmalı da? En azından e, hızlandırılabilir bir şekle gelir ya da bir önlemler alınabilir. Şimdi benim beynim bir çözüm üretmekte de o benim beynim öncelikle kopya çekmeyi sever. O yüzden ben hemen bir kopya çekeyim. E, hukukçu olmadığım ortada. Dolayısıyla bu konuda e, şu anda itibaren söyleyeceğim yanlış şeyler için e, konunun uzmanlarından özür diliyorum. Ben elimden geldiğince konuyu açıklamaya çalışıyorum algılayabildiğim kadarıyla. Ama anladığım ve bildiğim kadarıyla bir e, Avrupa hukuku denen... Türkiye'nin de içinde bulunduğu hukuk sistemi var. Burada kanunların oluşması son derece uzun yavaş çok düşünüyor. Fakat bir kere oturtulduğu zaman da o çok kalıcı ve düzenli bir hale geliyor. Bir de e, Amerikan hukuku diyeceğimiz bir şey var. Burada kanunlar çok net değil ama orada e, yargıçların çok daha yukarıda yetkilileri var. Yargıç geliyor bakıyor tarafları dinliyor. öyledir diyor böyledir diyor taraflar sonra yargıç bir karar veriyor. Daha önce bu konuda herhangi bir düzenleme olmasa bile yargıçın karar verme yetkisi var Türkiye'den farklı. Ve yargıç bir karar verdiği zaman onu çok büyük olasılıkla diğer yargıçlarda örnek alıp bunu bir kuralmış gibi davranmaya başlayabiliyorlar. Dolayısıyla kanunlaşma süreci beklenmeden hı hı. yargıçların konuyla ilgili yetkilerinin arttırılmasıyla... E, bu konudaki e, çözüm belki biraz daha e, yaratıcı, daha çözüm haline getirilebilir çözümsüz. Demek ki teknoloji sonunda hukuk sistemini de değiştirmek durumunda e, bırakacak insanları ya da ülkeleri, toplumları. İster istemez öyle gözüküyor şu anda. Evet. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Ben Banu Zeytinoğlu ve teknik yönetmen arkadaşımız Volkan Artunç adına hepinize güvenli günler diliyorum. Ben de Murat Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.